Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Macera dolu bir cuma sabahı Tabii ki Aha, Bir saniye Bir dakika Alo Alo Alo Alo evet Ha günaydın ya Oh be Vallahi uzun aradan sonra ilk kez Ne yani oldu? Tekrar size merhaba demenin Haklı ha. gururunu yaşıyorum diyeceğim Uzun aradan sonra ilk kez Küfür <gülüyor> gibi başlayan cümleye de Valla neredeyse ediyordum dilimin ucuna geliyor. Bu mikrofon bana böyle her sabah. Bir de o soğuğun üstüne böyle bir, bir, bir, Doğru. bir espriler. Doğru. Hiç bir şey de ya. düzgün çalışsın şu soğukta diyorsun. Evet maalesef. Biz düzgün çalışabiliyor muyuz da mikrofonlar düzgün çalışsın? Egeciyim. Var sen içlik yiyor musun? Valla şimdi Oktay'a geçen gün bir şey yaptım ben. Ha dedik ha içlik ne hoş bir espri falan diye düşündük. Hoş bir espri yaptığını düşündüm. Ama bugün o içliğin aslında bir espriden öte bir ihtiyaç, bir zaruret bir, bir yaşama kalma. Formu. Hayatta kalma mücadelesi. Hatta bir yani bir tutunuş, hayata tutunuş, bir şey, o bir yaşam tarzı ve ben bunu kabul ediyorum. Ya ben de kabul ediyorum Başkasının içliğine zaten hiçbir zaman karışamayacağım ama Başkasının içliğinde gözüm yok de. Gözüm yok. Herkes içlik giyme veya giyme kendi siyasi tercihidir. Senin içliğinin bittiği yerde benim içliğim başlar. Demokrasi bunu gerektirir. Zaten içliklerimiz birbirinin içine geçerse bambaşka bir noktaya gelmiş oluruz. Ona da saygımız sonsuz ama... E... Ha, içliklerimiz karışabilir. Ona hiç itirazımız yok. Kafada soru işareti bırakmadan devam edelim diye diyorum ben. İçliklerimiz karışabilir ama iç içe girmez doğru devam. Peki şimdi ben hayatımda iki defa içlik sahibi oldum. Bir askerde. bir askere giderken hiç gerek kalmadı orada. Güzel mevsimine denk gelmişim Erzurum'un. ikincisi de Erzurum, geçen yıl. güzel mevsimini bir söyler misiniz? Bir sekiz ay kaldım ben orada. Ha. Ne yaptın? En bir güzel sekiz ayında Mart kaldım. Mart'ında gittim. Kasım'ında döndüm. Karını, kışını hiçbir şeyini görmedim. Görmeden. Şimdi de Oktay'dan sonra ben daha önce de bir işlik aldım sonra gururumu insanlığıma yediremedim. Hı hı. Ben 40 yaşına yaklaşıyorum içtik mi giyeceğim falan diyerek bir kenara attım. Hatta bir kenara atmanın ötesinde hani evden böyle kıyafetler verilir ya. tertemiz bu tertemiz diye de verdim. Evet. Ama sizin bak üstümde benim şu anda 4 kat var bacak nahiyem. Bacak nahiyem sıfır. Ha, tek kat, tek kat, tek Ve kat. Yani dışarıda da bunu ben hissediyorum tek katın şeyini. Maalesef. Işte. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şöyle Ben söyleyeyim. içlik giyim, giyen bir adam olmayı kendime de yediremiyorum bir noktada. Vallahi sonra. Ege ben zaman içerisinde hepsinden ben bir de ilk başta e, içlik giymemin sebebi çok genç yaşlarda zayıf olmamı kapatmak için hmm. yaptığım enteresan yöntemlerden birisiydi. Eşortman, pijama Hatta kilotlu çoraba kadar uzanan geniş yelpazede tüm ürünleri denedim. Hiçbirinden daha sonra, e, denediğim, daha sonra denediğim içlik kadar randıman alamadım. Alaman, alaman, alamayacağım. Yani şimdi bir de böyle güzel termaller falan bir şeyler var ama. Hiç alen gerek en güzeli. Ama içlik yani dön dolaş bunlar içlik. Vallahi geçme. İçli. Şey yani adından yoksa... anlaşılıyor içlik. <gülüyor> Kendi başına hiçlik yani öyle hiçbir anlamı yok. Bir şeyin altına girdiğinde anlamlı bir şeyi... Anlamlı kılıyor. Yani don bile donla dolaşmak diye bir tabir var. Yani don da içimize giyiliyor e ama geri dolaş... geldiğinde donla dolaşır. Ben sana şöyle söyleyeyim. İçlikle dolaşmanın dadını aldığında bir daha bırakamayacaksın. Çirkin bir görüntü mü? Evet çirkin bir görüntü. Yani insanda hani bir taraftan atıyorum böyle. Ruhu kemiriyor gibi geliyor bana. Yani böyle bir teslim ediyorsun kendin. İki, Ruhu... i̇ki gün soğukta üşüyeceksin diye aman tamam üşümeyin falan diyerek. Kendini o içliğe teslim ediyorsun. Vücudu bu örümcek adamın sonuncusunda şey vardı yani. Hmm. Vücudunu tamamen şey yapan, ortak yaşar gibi böyle He, anladım. teslim alan başka o, bir örümcek adam kostümü vardı. hayata ne deniyordu beraber yaşamayken? Simbiyosis. Simbiyosis. Yani orada ama simbiyosisin de ötesinde seni tamamen esir alacakmış gibi bir his uyandırıyor bende içlik. Bilmiyorum şimdi içlik sahibi Oktay Demirci tekrar stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Merhaba günaydın. Bak nasıl rahat rahat biz rahat, üzgün üzgün konuşuyoruz gergin gergin konuşuyoruz. Ne oldu ya niye üzgünsünüz hayırdır? Muhterem. Muhterem ne oldu? Valla muhterem hava zoğuk biraz dışarıda da ya zoğukta kalınca. Kusura bakmayın ben de bugün e, evden çıktım. Dedim acaba yürüyerek bir gitsem radyoya. arabayla ama. Dilirdin araba mi bu soğukta ya. ya? Ya şöyle biraz yürüdüm. Sonra baya bir çetinemeçe kadar geldim yürüyerek evden. Sonra dedim ki ya şey yapmayayım. Bekle, Bekletmeyeyim. Geri döndüm arabayı aldım tekrar yürüyerek. Çok soğuktu nasıl yürüdün? Sonra sayın? hemen geldim. Ya e abi üşümüyorum ki bak. Nasıl üşümezsin Oktay? Bu oda üşünülmez mi ya? Hayır e, abi bal falan giysen de, de bacakların, bacakların üşüyor. Bacaklar yani. üşüyor. Evet. İçlik, İçlik teknolojisi. Işte, i̇şte tamam İçlik doğru. İçlik teknolojisinden haberiniz yok Adam hiç Bak hiç dinlemedi programı ona rağmen. Ona rağmen. Takti, bak hiç kimse bir şey diyemez. Hani bu adamı biz önceden yok, planlamış programamış da. Asla Zaten böyle bir şey. Zaten yürüyerek geldim. <gülüyor> Arabadayken dinleyebiliyorum ben size ancak Yani bu da en güzel zaten inanmayanlar en güzel açıklaması Ama şunu söyleyeyim geçen gün Kars'ta da gece Eksi işte, 28'e 29'a düşmüş Eksi 29'a düşmüş Denir değil mi doğru evet Bir şey denmesine bile bir gerek şey denme Çünkü bir şey yani. eksi 29'a düşünce bence her şey hiç, Bırak orada bitsin ya orada kalsın Hava durumu desen bir garip hava sıcaklığı desen olmaz Yani bu derecelere de insan... Eziyet veya ıstırap diyeceksin Neyse orada, orada karşı bir e, abimiz de e, Röportaj yaptılar işte kat kat giyiniyorlar diye. Adam 15 dakika üstündekileri anlattı. Bir de... Sürer. Bir de şeyden çok Sürer. etkilenmiş. O, e, bu ince çoraplar var ya. Hmm. Etek altına giilen hani kadınların hmm. giyiniyorlar. çorap dediğimiz mi? Yok değil. Yok, Yok. Mobil, i̇nce pilot, çorap. Ten rengi. Ten, ha, ten ha. rengi mi artık neyse zevkine göre geçim İster ten rengi ister <gülüyor> üç numara. İster yağmur damlanıları e, var e, onlar çok hoş. İstersen şekilli yapalım nasıl istiyorsan. Adam ondan çok etkilenmişti. Kadınları görüyorum öyle eteğin altına sadece onunla çıkıyorlar. Ona çok şey yaptım. Ondan dalacağım, da ondan da giyeceğim. O sıcak tutar mı acaba ya? O galiba sıcak tutuyor. Ya onu kadınlara sormak lazım. Bilmiyorum ya tevatür ya böyle bir dünya yok aslında. O adamın derdi ama bir noktadan sonra ısınmak değil. Kadın kıyafeti giymek değil. Hayır, mi? kadın kıyafeti giymekte de değil. Ne? Bulduğu kı bütün kıyafetleri giymek. <gülüyor> yani 15, o bir rekor 15-20 dakika sayıyorsa o bir bağımlılık üstündeki olmuştur. Üstündeki kaç kilo diyorlar? 10 kilo över 5 kilo. 10. <gülüyor> yani onu bilemiyorum, Tartmıyoruz. Eksi 28 derecede kilogram hesabı sorulur mu ya bir adama? Yani. Eksi yani 28 derecede ben kadın... Çorabı da giyerim, makyaj hafif bir makyaj tabii. soğuktan koruyor deseler tabii ki böyle saçımı hoş bir topu. topuz yaparım. Tabii. Hiçbir mesela zaten benim ruh sürmem de gerekiyor galiba. Dudaklarım çatladı. Günde 50 kişiyle el sıkıştığım için ellerim yaralı oldu. Soğuktan, <gülüyor> soğuk kesiğinden mağful oldum ama içlik de bir şeyler değiştirmem lazım galiba. Yani bilmiyorum. Sen ruhu... niye dinleniyorsun ya? Hayır, yani o, o küçükken korkutmuşlar. Bunu içlik... kod giyen adamsın yani. Ama giydi kod hani böyle şey giydi. Giydi helaldir. E, helaldir. Yani... Kod, helal yediğim kod ha haram. Seni küçükken içlikli bir adam mı kovaladı? Ne yaptın? <gülüyor> yani böyle bir kere şeye yapmışlardı. Kitlemişlerdi beni ceza diye dolaba. Orada hep içlikler vardı. Ben de öyle şey i̇şte sinirle bo beni boğuyordu böyle. Genç, her burada osadırdı. ebeveynlere seslenelim. Asla çocuklarınızı... Dolaba kitlemeyin. E, i̇çlik en azından <gülüyor> içlik dolabı. olan dolaba kitlemeyin. İleride bakın soğukta çocuğun elleri ve dudakları yara içerisinde soğuk dalaması. Her mahallede vardır ama içlikli deli diye bir şey. İçlikli deli. Kovala. Deli değil Oktay. Hepimizden akıllı. İçlikli İç... deli dediğin yaz kış o kadar. Biz var ya şu anda en çok özleneceğimiz adam kim? Bizim Tunus Caddesi'nde duran... <gülüyor> Peki, bir günde bizden bir, şey. bir şey alın diyen amca var ya. Çorap çorap satan mı? Valla o neyse bilmiyorum. Onun içinde fındık kadar bir adam var zannediyorum ben o şeyin. <gülüyor> Doğru çok kat <gülüyor> kat film. Kat şey, o artık abarttı. Yani 3 battaniye falan koyuyor onun altından... Böyle karanlıklardan bir adam sadece sesliyor. o hava çok soğuk olmadığı zaman da öyle giyiniyor. Ya. Evet. Mesela o ekliyim. Adam alışmış. Karstaki beyefendi gibi olmuş. Yani ona strapless <gülüyor> i̇şte, elbise desem de onu da giyeceğim. Der. Onda dünya artık alışmış. Ona yapacak bir şey yok. O artık bunun bağımlısı olmuş. Güzelleri kendine ördü herhalde o. Ya güzelleri kendine mi ördü? Üstünde Çirkinliğe bir ağırlık olmanca koydu. şey mi yapamıyor? Kendine mi güvendin mi istemiyorum? Kese var ya orada. E, keseyi de ben giyerdim. Adamın <gülüyor> içi komple keseymiş o kadar. Eldiven yerine kese ondan sonra eldiveni giysen Al, ne sen kadar sıcaklık nasıl, olur. Bak o var ya bütün vücudunda ısıtıyordur o keseleri. Hafif tahrişle beraber gelen sıcaklık. Tahriş mi? Orlon ya hayır. Ha. Kese tahrişi. Orlon cırt hmm. cırt eder ağzını aldığın zaman. Vallahi öyle. Yani benim şu anda en çok özel. Yani şimdi sen e, içlik almaya... Kategorik var mısınız olarak bugün? karşı değilsin yani. Asla değilim ben giydim. Içlik Sen giydim. niye ben yokken Fahir'den mi fikir alıyorsun ya? Yok muhterem biz senin ne kadar Sen doğru bir terem. hareket yaptığını söyledik. Tarafını belli ettin ama ben hala korkularım var içlikte. Ne korkum ilgili. var ya yani, ne kadar gerek yok. ki bacağımdaki Ruh, diyor azalırsa Ruh, ruhumu diyor. Ruhumu teslim alacak diye korkuyorum. Yani ben benim bak şurada e, ben de acemisiyim. Çok akıl vermek haddime değil ama yani 5 gündür içlikli bir insanım ve 5 gündür aldığım tek tepki Hayır, biliyorum söz istiyorsun evet. önündeki ışık yandı <gülüyor> ama bir saniye 5 gündür aldığım tek tepki bu hava içlik havası değil oldu. Yadırganlığın tek şey oldu. Erken yani. kullandın. Erken kula. E dedim ben bu işin acemisiyim biraz e fırsat mi? verin canım dedim. E, Evde çıkarıyor musun peki? Evde tabii ev ev Nasıl merkezi ya? sistem olduğu için. Nasıl, 24 olur. saat usulüyle es çalışmıyor mu içlik? Ya o yani aralıkbaşı giyilir. Şubat sonu çıkar gibi bir şey değil mi? O duruma göre biraz. Yani o Hangi hava sıcaklığında giyebiliriz hocam? Yani içlik giyime sıcaklığı gece nakıs derecelere düştüğü... En soğuk hava sıcaklığı insanın üşüdüğü hava sıcaklığıdır Fahir. Kişiden kişiye göre değişir. Moda Hayır. gibi düşün bunu. Ay ne kadar güzel valla Oktay. Herkesin anlayacağı dilde konuşuyorsun. Yani Herkesin hafzına göre... Bir fırsat göre ver muhterem sen. Sen eğer içlik mesela ilk adımı atamıyorsan... Slogan şeklinde daha iyi anlıyor. Slogan mı? İçliğe bir... Şey ver. Şans ver gibi. İçliye bir... Fırsatta fırsat, sen ver. Yani bir fırsatta içliye ver. <gülüyor> i̇çliye bir fırsatta sen ver diye. Öyle bir soru. Sen öyle ilk adımı atmaktan endişe ediyorsan sen bırak bana ben sana alayım güzel bir large. İşlik. Güzel bir large. Ben iş, tight iş, istiyorum large değil. Her tarafımı sarsın. Ya senin Zaten güzel. Ben şu oluyor. anda giyemiyorum. Çünkü bir de ben biliyorsunuzdur bir süredir varis çorabı giydiğim için. Sen nasılsın tabii. İyice ben zıvanadan çıkmak istemiyorum. Sen erken başladın Fahir. Yani Varise bakan, mi? Hayır şeyden e, içlik mevsiminden çok önce başladın sıcacık tutuyor değil mi şu anda? Varis sıcak tutma özelliği var mı? Bakayım. Yok herhalde çok sıktığı için anlamıyorum ki her tarafın böyle bir şeyler içerisinde. Bir de onun üstüne içlik giymek istemiyorum. Kendimi yani iyice... Ee, Şeyi teslim oluyorsun değil mi Fala İşte bu bu ruhu şey yapıyor İçliğimi giydim e, Evet dedim, hiç düşünmüyorum ama Varis çorabı giymiş adamsın ameliyat öncesinde hatırla evet. Hoşta fotoğrafların bizde hala Tabii mevcut ki. Yarın öbür gün bize bir sıkıntı çıkarırsan Biz bu fotoğraflarla hoş, hoş fotoğraflar, her ikna ederiz gücüyordu. gibi Teselsin fotoğraflar <gülüyor> diye geçer <gülüyor> <O> <gülüyor> hemen, hemen veririz onu <gülüyor> <gülüyor> O yüzden yani Onun üstüne bir de tight çek ha, Tight diyorum içlik çek Senden Sen bile neye içeriyorum. teslim olduğunu düşünüyorsun ya. Hadi geç neye teslim olduğunu düşünüyorsun. Ruhumdan bir şeyler gideceğini düşünüyorum. Neyle savaşırken? Özgür ruhumdan. Neyle savaşırken? Soğuk havayla savaşılır mı ya? Buzun üstünde... ile savaşılmaz. Buza, soğuk havayla değil. Bak çok güzel böyle söyledi küçük, küçük, Böyle küçük küçük adımlar atarak özgürlüğümden kısıtlandığımı hissediyorum deyip büyük adım atarak koşarak gidiyor musun? Otoparkta ben görüyorum senin nasıl yürüdüğünü. Belki o yüzden, işlerimi ayarlarım. Birkaç ay hiç evden çıkmam diye düşündüm. İçtik yiyeceğimi. Ba olay başka yerleri olay başka yerleri ben de zaten başka... bana bir becai iş teklifi hazır, vardı bunun bu adam hemen Hazırmış zemin hazırlayıp esnaflıktan bir... yırtmak için havalar çok yok. soğuk sıcak olduğunda Ş şubat ayamartta kadar bir işlerimi ayarlayayım home office çalışayım diyorum oğlum sen göçmenlik falan yapsana oğlum mu oğlum falan dediğim yani... göçmenlik dedin? gemiler daha soğuktur <gülüyor> olur hayır canım sıcak ülkelere göç et kışları ne bileyim böyle sana bir yerde, sıcak bir yerde. Ülkelerden home office çalışayım yani. Biz sana güzel bir iş ayarlayalım bir yerde abi. Sıcak. Tamam. Mesela Gabon'da sana güzel. Gabon Çok güzel. bildiğimiz Gabon. Orada güzel, ılımlı, tatlı bir sıcaklıkta. Vallahi ben onu Gabon'da balıkçılarla takılırsınız. Elleriniz ellerindeki o ellerindeki şeylerdeki... yaralar iki günde geçti. <gülüyor> Öl telefon ederim size Gabon'da. Şu anda ellerinde yaralar mı var? Vallahi evet. E, i̇nce Çünkü çatlaklar oluşuyor. Günde 50 kişiyle el sıkışıyorum. 50 veya 51. Yetersiz yağ dokusu. Yetersiz yağ dokusu. Demek ki ne yapacağız? Bu o, çocuğa yedireceğiz. O konuya da biraz sonra şey var. E, e, hakikaten Direlim. bu adam üşüyor çünkü bu adam rejimin dibine vurmuş bir insan yani. Doğru. Ben, ben üşüyorum. Benim bidon kilo vermiş insan. Kusura bakma damacan olarak söylüyorum Mokta'ya ama neredeyse Tabii, oku. Verebilirsin zeytinyağı tenekesi olarak verebilirsin. Zeytinyağı tenekesi. Kaç zeytinyağı tenekesi bu, kilo verdin sen? 3,5. 3. Üçten fazla. Üç Üçü geçti kilo. dördü yeni açtık. Dörtten <gülüyor> yani biraz. 4, biraz 4'ten O biraz. yüzden üşüyor yani. yani. O yüzden üşüyor. Ama yani sen de aban senin bakıyorum. Yesen zarif peki, vücudunu da kaldırır BG. Yesen bir şey olur mu? Isınır mıyım? Yeyerek ısıtacağım seni. Onu ben tercih ederim. <gülüyor> ne, neyi tercih ettin ben anlamadım. Yemeği tercih ederim. İçlik, İçlik yiyeceğime yemeği tercih ederim diyen yani EGK yatan oracıkta hemen oracıkta yakalandır. Ben sana öyle da. bir formül çıkaracağım ki hem yiyeceksin hem zeyifleyeceğim. Hem, hem içliğini giyeceksin. Hem ısınacaksın, hem de mutlu olacaksın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Cuma sabahında hem üşüyoruz, hem hayatta kalmaya çalışıyoruz, hem de arada vır vır vır vır dır dır dır, dır konuşuyoruz sizlerle. Günün gazetelerinin sayfalarına bakmaya devam ediyoruz Oktay Demirci ve Fireo üçle birlikte. Buyurun efendim. Olaylar olaylar. Güney Afrika lideri Nelson Mandela'nın biliyorsunuz 10 Aralık'ta cenazesi sebebiyle bir alma töreni düzenlendi. Evet. Onu artık bilmeyen yok. Bit, yani bitmedi. Olaylar bitmedi. Bu e, törendeki, tören Tabii, sırasındaki yani olaylar. Mandela'nın hakikaten çakma. kaç, 7'si mi çıktı denir? Neredeyse. 7'si de çıkmadı, daha 3. 3 <gülüyor> mü? 3-5 vaydı daha. O zaman çabuk geçiyor o zaman ya. Valla öyle söyleyeyim yani. Yani işte çok fazla olay vardı ondan Ne çıktı bundan önce Bir dünya liderleri arasındaki tokalaşmalar Bir şey oldu sonra bir Obama ile Danimarka Başbakanı Ondan sonra Yakınlaştı karısı, arası karısı tavır, koydu, bir şey. Michelle Obama tavır koydu Ondan sonra sahte şey çıktı tercüman. Sahte, sahte tercüman çıktı tercüman çıktı Tercüman da değil de ne denir ona İşaret, Delirmen, dil işaret dili evet, Ondan sonra ne yazık ya Yani ben bu kadar aşağılayıcı bir şeyle Karşılaşmamıştım hayatım boyunca Kim adına yani insanlık adına. Şimdi <gülüyor> doğru. şöyle düşün. Biz anlamıyoruz ya. Oraya bir adamı çıkarmışlar ve her şeyi düşünülmüş diye bir Bütün görüntü vermek için Organizasyon olarak onu. diyorsun değil mi? Yani evet şimdi bu olaya meraklı işte oradaki konuşmaları dinlemek isteyen ee, işte işitme engelli birinin yaşadığı ne no, bunun yabancı dilimi vardı seyimi vardı neler bana, neler yaşadı. Aynı şey bana da dün işte dün mü ne zaman konuştuk bunu hatırlamıyorum da ben de aslında işaret dilini tek dil zannediyorum ya da küçük farklılıklar var ülkeden ülkeye falan Hı -hı. gibi öyle değilmiş bayağı böyle bayağı bayağı değişiklik arz ediyorum. O, o, o da var mıymış? Ben evet. bilmiyorum o, o standarttır değişik. belki de Ben de çok standart Yok değil ya, değil. Türkiye'de bile birkaç tane işaretleri var. Türkiye'de bile diyorum. şey çıktı bu işin. O ben, ben bir ara öğrenmek çok istemiştim. Hatta hala da öyle bir hevesim var da Sonra kafam karıştı. O zaman yani Türkiye'de izleyenler şey mi diyorlar? Herhalde yabancı dil bu. Ondan anlamıyorsun. Aynen, aynen. aynen, Yani o hadi gene bana biraz teselli olur da öbür türlü ne yapayım, saçma sapa harika. Tam şey böyle alay eder gibi. O i̇şitme engelli yani elini böyle böyle yapacaksın. Onlar anlıyor falan gibi böyle bir hareketler. Bu da şey mi yapmışlar ya? İşitme engelliler için tercüman mı bulamamışlar yoksa ya hep o, o, Şekil yani. olsun diye koymuş. Obama, Kim anlayacak zaten? Obama'nın Okan Bayülgen programını <gülüyor> izleyip izleyip özenmesinden. Hep hep, ondan, hepsi bu. Hepsi yani bu valla. Ondan dolayı yanına almış. Hem Amerikan e, şeyi, işaret dili uzmanları hem de Güney Afrika'daki işaret dili uzmanları böyle bir şey yok deyince ortaya çıkmış. Bu Saçma sapan konuşuyor da diyebilirlerdi. <gülüyor> Saçma sapan konuşuyor. Bir takım el, el kol yaparak konuşuyor. Neyse bununla evet. da bitmedi. Yani iki gün oldu bu trolün çıkalı ama ondan sonra... hayır, o adam da bir de kendini ortaya koymuş bir adam şimdi rezalet bir durum bütün onun akrabaları arkadaşlar sen nereden biliyorsun ya bu hareketleri bir şey de güveniyordur adam. ya adam bir şeye güven güvenmese böyle bir ya şey belki ya. Ya, ya belki de vardır ya herkesin hani... bilmediği bir belki yani çok az kişinin kendi aralarında hani bazen kendi aralarında özel bir dil oluşturuyor ya insanlar o da öyle bir işaret dili oluşturmuş 3-5 kişilik o dayanaca niyet ben ama. dayanacağı son şey olur o savunma yani çünkü öyle bir şey olmadığı net de şey mesela biz kendi aramızda bazen iddiaya girip saçma sapan şeyler yapıyoruz ya. Hmm. Yapar mısın? İddiaya gittiğimiz ha, şu, konularda kutu kola iddiası. Kutu kola yapıyoruz. iddiası şunu yapar mısın bunu yapar mısın? ne yaparsan o zaman ben kotmont. Hatta ha. büyük iddialarda da Kotmont Yo, giriyoruz. Yok en büyük iddiayı burada söylemiyoruz ama en büyük iddiamız da var yani. Tabii yani var. Hani e, iddianın Her sonucunda şeyimizi... kazandığımız şey olarak. Tabii canım benim Kay. şu anda kazanılan kasa... şey mi yoksa kaybedebilen <gülüyor> şey mi? Orada <gülüyor> Artık orada Kotmont'a kaybedebilirsin <gülüyor> de iddianın benim riski bu. Kasam dolu yani bu konuyla ilgili olarak. Ne mutlu sana. Yani özellikle <gülüyor> Ege ile bir alacak verecek durumumuz olsa bu kadar <gülüyor> mutluyum ki hiç girmedim. <gülüyor> O. Evet ya kot, bu adam hiç bizim o iddialara. Ben ona yanıyorum. Sessiz kaldım kenarda Bir orada. kenarda edersin böyle. Sadece seyretmen. Pro, yok, için, pro, de pro için bizi seyredecek diye çok korkuyorum. Seyretmem <gülüyor> de ben hiç yani şey de yapmam. Siz rahat olun. Tamam ol. mahsup ediyorsunuz ya öyle o, o yanlış gibi geliyor Mahsuplaşma bana. Mahsuplaşma iyi oluyor ya. Tabii canım, İddianın sonucunda kazanılan Seginin şey içine, mahsup edilir. Evet yani iddiada mahsuplaşmak esastır diye Neyse, bir şey var. Neyse o çevirmen de öyle ya bir iddiaya girmiş olabilir. vallahi yok ya bak adamı ben hakikaten üzülüyorum ya. Sahtekar, şerefsiz, aşağılık falan ya belki vallahi yemin ediyorum bu adamı ya böyle son dakikada lan şeyi unuttuk aa ben yapmayayım çevirmeni ne yaptık ben yapmayayım <gülüyor> ben beceremem yok sen çok temiz yüzlüsün sen çok güvenilir bir tipe benziyorsun hadi baba ya olmasa ne olacak ya o nasıl bir organizasyon dünyası güney afrika'da organizasyona verilen önem birinci sırada şark. yani o olmasa ne olacak o sahtekarlık. Ha, olmasa bir da. şey yapalım. de olabilir şimdi tarihi bir cenaze töreninde unutulmaz Olmaz bir değil. adam evet. durumunda bu. Hatta belki kendim, ben biliyorum diye atılmış da olabilir. Şimdi hep adamı koruyoruz ama belki tamam ya yani. ben de şu anda Ona ikna Ona en güzel alalım. ben yaparım. Neyse olaylar bitmedi. Yani ne, ne iki oldu? gün oldu o adamın ortaya çıkalı ama dün de başka bir organize suç biliyorsunuz Güney Afrika'da suç oranı çok yüksek. Hı hı. Ee, onlardan bir tanesi artık bilmiyorum normal hali midir bu günlük e, istatistik midir? Ama tam Mandela'nın e, anma töreni olduğu zaman hı hı. E, yedi tane ülkenin en zenginlerinden yedisinin evi aynı anda soyulmuş. Bak hele. Hepsi bunların törendedir diyerek. Hepsi, hepsi de törendeymiş. İçeriden beri demek ki yorumunu en çok e, şey yapan acaba hak eden, bu adam olan... el kolla hırsızlara yol mu gösterdi? Böyle yapacaksın şuradan gireceksin falan filan. Yok hemen önce konuştuğumuz için bağlıyorsun onu Bilmiyorum, bana şey geldi. Bak şu anda bana da manidar, adam güzel komple teorisi kuruyor Oktay. Öyle deme. Belki adamlar televizyondan verilmedi. Çok mi? yakında belgeleriyle çıkacak ortaya. Muhakkak. Televizyonda verilmedi mi bu şey? Verildi. Barack Obama konuşurken yanında da adam görü görüküyor muydu? Orada. Görüküyordu. E bu dil madem çok anlamsız ne diyor? Mesela adam orada yerleri yönleri tespit ediyor. Yani bize Kasaları anlatıyor şey geldi. Işte onun orada altında bir el hareketleriyle falan orada yatağın komodinin başucunda. Ya da ne bileyim böyle genelde işte şey diyor mercimek kavanozuna bak diyor orada Hırsızlar mercimek. arasında diyor. zaten bir işaret dili gizli dil olduğunu öteden beri biliyoruz. Hepimiz i̇şte biliyoruz. bunu da ilk defa canlı yayında tüm dünya izledi. O da doğru olabilir. Geceleri Fener'le verilen mesajlar gündüz... Neler neler neler. seyretmediniz mi hatırlamıyor musunuz ya? Neler neler. Homland'de hatırlıyorsunuz e eli ayağı oynuyor diye bunun böyle bir tuhaf tuhaf. Ha doğru. Ha işte hep, hep hep oralardan çıkıyor. Vallahi 7 tane zenginin evi mesela bunlardan biri Desmond Tutu. Onu bilemiysem Varya Nesi Nobel, gitmiş? Nobel Barış Ge Ödülü. Geç telefonum gitti demiş. Ee, sahi, Nesi baş, gitmiş? Baş psikopos diye gidecek. Ha mi? baş psikopos. Vallahi... Ne olacak baş psikoposun? Çok zengin mi? Psikoposluk maaşı iyi demek ki. Nobel Nobel Barış Ödülü'nün zaten onun Ama bir şeyi var. Ama Nobel Barış Ödülü dediğin. Çantası dediğim... var yukarıda. Fix kaç para veriyorlar? o? Okay. Ters dubleks. Evde yukarıda diyor ondan dedim. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Ademici'nin en hayranlık duyduğu dubleks tipi. Ters dubleks. <gülüyor> Ters dubleks. dubleks. dubleks. Merdiven <gülüyor> ondan sonra sözcüye sormuşlar. Bayağı bir şey gitti demiş. Hükümet sözcüsüne sormuşlar. Ne oldu ya demişler. 7 tane 7 kişinin zenginleri. Aman cana geleceğine mala gelsin diye bağlamamış. Zaten canımız sıkım mandalamız gitti demiş. Konuyu öyle kapatmışlar. Her gün oluyor bizim falan diyememiş tabii bir şey. Öbürü kim tanıdık var mı başka Güney Afrika'da Ülkenin zenginleri hayır. Ama ülkenin can, zengin... cana geleceğine mala gelsin. Evet yani ülkenin zenginleri de nasıl olsa bu kazanılır tekrar helal geri döner zaten benim teorim de bu Amerika'da... modern sabahlar modern sabaklar, modern sabaklar, modern, modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler buyursunlar efendim <gülüyor> stresliysen ne yapman gerektiğini hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. O yüzden günün değişik saatinde değişik şeyler. Mesela yatağa stresli gidiyorsa ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Çok stres. Dişini fırçalayacaksın. Uzun uzun falan. Ve ne edacaksın? olduğunu alacak, Bir stres atmış olacaksın. Ya da ne bileyim aa, sabah stresi kalktın. Ne sabah yapacaksın? Sabah stresi Kalk kalktın. Kalktı. Kalk dişini fırçalar. Veya bir iki e, şeyler atıştır. O da bir strese iyi gelir falan düşünüyorsa. Ama hiç bunları da ben uğraşamam diyorsanız. Cinsellik tabii ki saat 9'u geçtiği için rahatlıkla bahsedebildiğimiz bir konu oldu. 9'u geçtiği için hemen söylüyoruz. Uzmanlar söylüyor ben söylemiyorum bunu. Stresliysen yani daha doğrusu şöyle söylüyor. Akşam geldiniz eve ikiniz de işten yorgun argın geldiniz. Ee, İkinizde de sıkıntı Çocuk 2 saattir el ediyor bak ben görüyorum buradan. <gülüyor> <gülüyor> Oktay'cım Teşekkür kısına bakma. Yani akşam yorgunuz argınız stressiz bütün günün stresi gerdi bizi bizim artık bu saatten sonra birbirimize ilgimiz alakamız olmaz düşünün diye düşünüyorsanız uzmanlar yanlış. Değil, yanlış sabahleyin diyor stresliyseniz diyor sabahleyin diyor sabahleyin yapın diyor yani bunu illaki diyor e, akşam yapacağız diye bir yok e, kendi ya bu, yaşam tarzınıza uydurun diyor strese e, bir çözüm değil daha doğrusu stres yüzünden bazı şeyleri hayatından e, çıkan bir şey ki, sanırım adam mesela, stres var stresi stresden, olmayan saatte yapın kocalık vazifelerimi ben yerine getiremiyorum ben nasıl adamım? Naletos? Hayır canım kendini suçlamana gerek yok. Canım dediğime bakma. Stres kusura bakma. yüzünden Hep bunlar. Hep bunlar stres yüzünden. Stressiz bir ortamda. Sen bir yat var. kalk. Ben yani şey, sabah ola hayrola dedikleri hadiseyi uzmanlar hakikaten bunu söylemişler. Ben bunu bir kere daha bir yerde durmuşum da bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti... Ne? Sabah ola hayrolayın mı? Şeyde mi? Psikolojik evet. danışmanlık merkezinde o şeyde salonda bekleyen danışanlar mı kendi aralarında konuşuyor? Yok kendi aralarında değil. Sabah ola Tanışı... hayrola diye. Danışılan insan bir buçuk saatlik konuşmanın ardından sabah ola hayrola diyerek... E, bitmiş demek ki şeyi bitmiş. Mesai bitti Mesai, abi. Mesai şeyi bitmiş. Seans bitmiş. Seans bitti doğru. Nasıl? Seans bitti. Harç bitti. Yapı paydos diyor uzmanlarımız. E i̇şte. Onun adına boğaz temizleme. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Harvard ee, durmuyor. Çalıyor, durulmuyor. durulmuyor. Durulmuyor, Oktay, durmuyor, durmuyor, çalışıyor, çalışıyor. Harvard'da öğrenciler bir çalışıyor, öğretmenler, hocalar İki çalışıyor. başka çalışıyor. Biliyorsunuz Harvard'ın arkasından e, yol geçme tartışmaları var şu anda. Hı -hı. Arka 3 kapısı var biliyorsunuz Harvard'ın. Harvard bir dördüncü kapı açılacakmış. Aktif olarak kullanılan e, şey tarafında. Bu çukur çukur tarafı. Harvard var ya. hangi müitteydi ya? Harvard Mastın, e, yeşil evler, yeşil evler, yeşilin arkada, arkada tarafı. Yanı, bir arka tarafı değil Büyük mi? bir kampsi ama yani o taraftan öyle Tabii. beri Boy taraftan başlıyor. Yeşil hep İrlandalıdır. Doğru, doğru söylüyorsun. Tamam. Sizin Boston Celtics'in eski yöneticileri falan hep orada iki katlı ters duplex evler. Hepsi ters duplex. Çok seviyoruz. Oraları çok seviyoruz. Valla durmuyor, durur, duruş durmuyor. Ee, öğrenciler bir yandan çünkü öğrenciler şeye karar vermiş en son. Ee, nasıl bir üniversiteyse öğrenciler karar, karar vermiş. Karar vermeler falan. falan. Konseyleri, monseyleri vardır onların. Sebil'e geçme teknolojisi. nere Sebil. Sebil teknolojisi Sebil'e geçiyoruz arkadaşlar bundan sonra demişler. Sebil'e Sebil e geçelim. geçelim. Sebil'e, Sebil'e, Sebil'e, Sebil'e, Sebil'e. Hayrat. Cebil'e, Cebil'e, şap şap, şap, şap. <gülüyor> Okulun değişik yerlerine su sebilleri ve çeşmeler yapılmasına karar e, Bu Yıllar önce yapılmıştı zaten. Ben anlamadım şu anda yani şöyle, yol çalışmasından bahsediyorduk. Çözüm çalışmasından olarak sebil mi demişler? Yol misin? çalışmasından dolayı biraz şu anda kendilerini kapadılar. Üniversiteye kapadılar kendileri. Yani o yüzden hmm. de sürekli bir karar çıkıyor. Yol şey olmasın çıkıyor. diye habere üniversitede mi duruyorlar? Üniversitede duruyorlar. Yoksa ve çıksalar susuz kavga edecekler. O yüzden de demişler ki pet şişe... Kullanmıyoruz bundan sonra. E canım o da hayratlara da sanki su başka yerden geliyor. Üstüne damacana takınca ne oluyor? Ne oluyor? Öyle sebil değil Fahir. Sen sebildiğince normal... Bizdeki sebiller... Sarnıç mı diyorsunuz? Modern sen? sebil diye düşün. Öyle değil. Şadırvan gibi düşün ya. Ha öyle. Şadırvana da vakitleri var bence de. Şey olarak güzel musluklar yapılacak işte. Ha bildirim bizdeki... Tas, tas olan. Çeşme. <gülüyor> de de çeşme. Aynen öyle. Vay be. Bundan sonra suların pet şişelerde satılması... ...oy birliğiyle... Ee, hayattan kaldırıldı pe şişeyi niye şimdi şey yaptılar hayatlarından çıkardılar Çünkü yol su, yapılıyor diye. suyun suyun satılmasına karşıyız demişler su satılır mı ya e yol yapılıyor kardeşim Siz su protestosunu sonra yapın önce bir yol şimdi öncelik sırası diyeyim ben haberi anlamadım ya da Harvard'tan yol geçecek suya 5c karşıyız Tam geçmeyelim o zaman mı? Ve peçiliciler mi yol geçiriyor? Bir dakika bir daha okuyayım ben. Bir otuz saniye. Ha. Ha, yol geçmiyormuş be yol ya. Yol geçmiyormuş Ege ya. Yani ben burada... de senin anladığın gibi anladım. anladım. Oktay Kafamaz burada şey yaptı. Yok estağfurullah. Yok üniversiteden değil. yol geçirme zaten Hani Amerika'ya değil Türkiye'ye özgü bir şey anladığım kadarıyla. Bakayım. Amerikalılar onu akıl edemiyor. <gülüyor> yol geçirebilir. Evet Harvard'ın öyle bir şey yok ki Amerika'da yol geçirme yani. diye bir şey yok. Ee, ama su kaldırılmış yol yok ama. Pet şişe tamamen kaldırılmış. Ee, i̇çme suyunu... Okay, daha... Pet dedikçe ben pet pet, pet pet pet pet pet. Cibili cibili cibili şak şak şak demekten duramayacağım. Zaten sebil de dedi. Pet pet pet pet. Sebil sebil sebil şak şak şak şak. Bir, bir de V'li bir şey bulursam. Çünkü V'den kaç yapıyor? Dört türlü ön yapıyor. Beste Beste Beste Beste onun veç veç veç veç bir tane daha var. Velis velis velis. Velis velis sağ ol Dege. Hocalar da e, büyük yani çok bilinen dünya üzerinde çok yaygın olan bir fikri adeta çürütmüşler bebeklere. E, Fahir biraz seni ilgilendiriyor bu. Bebeklere klasik müzik dinletmek. Hiç alakası Böyle yok. daha zeki yapar falan filan Yo, diyorlar Allah. diye çocuklara. Ben bir iki kere deneyeyim dedim. Sonra ben bir kendim ruhum darlandı. Yani çünkü belli saatten sonra. Sen doğrusu... neyi denedin ve nasıl denedin biraz anlatır mısın Fahir? Kendi zekasını artırmayı denedim. Kendi zekamın da artması gerekiyor ya çocuk madem şey dinlerken. Benim de zekam ben de nasiplenirim diye. böyle yani yine Mozart... ev gibi düşündü. Ev gibi. gibi. Yani. Mozart'ın bebelere bir şeyleri var ya o ne derler ona? Bebeler. Bunlar bebeğe yaptığı besteler. Mozart for Babies mi? Yani Mozart for Babies yaz, işte öyle bir şeyler çıkıyor. O da 2-3 saat oktay. Yemin ediyorum ilk 15 sonra... dakikadan sonra gözlerimi açamıyorum e, sen ben. sen tamamını dinlemezsen bizim kendi bir şey olmaz ki. Yani uyumam herhalde dinlememe engel değil sonuçta. Değil tabii dinlersin. Yani bir ama çalış, güzel dinlersin. daha güzel dinlersin. Daha güzel dinlerim de uyandığımda da bir gıptık şey yoktu. Ne oldu sonra? Nasıl ben sen müziği kapattın ya da uyandın. Sonra ne olmayı bekledin? baktım. Yani hemen da... su dokunun başına geçtim Oktay. Zeki. Yarım bıraktın su do Hiçbir ilerleme yok. İki tane sayı koyabilmiş. Ben Ondan sonra şey vardı Sarklı orada. Kalemli. Bulmaca vardı. Sen unutmuşsun Ogin. Ben senin arkandan koşturayım dedim. Hadi ya. Bulmacayı. Çünkü biliyorsun sevgili dinleyiciler. Oktay vereyim. alır. Oktay alır dedim. Bulmacaları. Radyomuzda Oktay alır. Kasa toplar. Ondan sonra. E, yetiştireyim <gülüyor> dedim. Onda da iki kelime yazabildim. Bir ap. <gülüyor> eski dilde su. Bir de ra. Mısır'da bir tanrı. Onları da zaten herhalde uyumadan önce görmemişsin. Yani ne bir ilerleme, ki, bunları yoksa biliyordum yoksa zaten. Da Resimdeki sanatçıyı yazmış bir de Songül Karlı. <gül> Songül Karlı yazdım bir de şey yazdım. Bebek Odası diye bir tane daha bir fotoğraf vardı. Berkay onu da biliyorum. Onu da yani yeni öğrendim. <gül> ne o. terbiyesiz bulmacaymış ya. Magazin bulmacası. Ondan başka da bir şey yok yani. O zaman keşke Herhangi sana sorsalar Herhangi bir zekalar alması yok yani bende. Boşu Tık boşuna araştırmışlar bütün sürü para harcamışlar. Belki açılmışlar. bebekler yani o kadar araştıracak da bir şey yokmuş be yoksa. İşte keşke boşu boşuna araştırmışlar onu diyorum keşke sana sorsalardı Otel Vallahi... böyle israf edilen araştırma paralarını çok üzülmüş. Doğru ama. Çok üzülüyorum ya yani Ondan gerek yok. Belki uzay çalışması yapacaklardı. Küçük yaşta alınan müzik derslerinin çocukların zeka gelişimi üzerinde kayda değer bir etkisinin olmadığını ortaya çıkarmış. Küçük yaşta müzik eğitimine dair bir film söyle bana küçük yaşta, müzik, küçük yaşta eğitimiyle müzik eğitimiyle ilgili hemen Selvi bir söyle al, al yazmalım. Ya. Bravo Oktay. Yani bunu söylemeseydin gerçek Oktay Demirci değilsin diyecektim. çok blok flüt eğitimi mi? Bu tepkarlı. Aman ölme aman. Ya filmi hiç izlemedim. Nasıl izlemedin? Aman ege ya. Vallahi en güzelse hayatın var ya Ahmet Mekini sen izlemeye kavanozdaki adamla mı başladın? Yoksa sen <gülüyor> yoksa diye Dünyanın... başladın mı? Dünyanın en şaşırılacak şeyi şu anda yani yaşadığım şey. Ben o sen Selvi Boylum Al Yazmalım'la başlamadın mı Ahmet Mekinizle? Herf gibi konuşuyorlardı ya. Habire kafa sesleriyle. <gülüyor> Öyle olunca ben de şey yapamadım. İşte geç gördün de sen Selvi Boylum Al Yazmalım o Küçükken ondan. olsaydı hiç ağızlarını açmadan hep kafalardan böyle bir seslerle telepatiyle konuşuyorlar Önce falan. Önce Elf'i gördüğü için kafası karıştı. Kaçı karıştı Halbuki biz hmm. ne Elf'i biliyorduk biz ne şey bir sıralaması vardır. Önce e, Selvi Boylu'yu al yazmalım sonra Habit Smog'un çorak toplarları. <gülüyor> Bana tam ters oldu. Ama sen Habit'i seyretmişsin. Yani sakın ha şimdi bu Smog'un çorak toprakları var ya... <gülüyor> Ondan önce muhakkak bir <gülüyor> selvi boylu mu? Selvi bo al yazmanı patlatıyorsun. Yani. Ben biraz izledim onu da işte ee, ne derler? Sonra Kadir İnanır'ın hakikaten neden Kadir İnanır olduğunu anlıyorsun. Biz şimdi Kadir İnanır'ı hep yaşlı tombul bir adam olarak gördük. Orada genç bir yakışıklıymış yani Hı -hı. mesela. Onları o filme hakimim. Ondan sonra ee, temel meselesini de biliyorum. Şarkısını zaten ezbere biliyorum. Hangisini? Hangisini? Deng ding ding ding ding. ding ding ding ding. Ama ha, orada çocuğa baş... söylenen şarkı bak mesela bu kaçırdığın çocuğu Şu tepe şarkı... Karlı Tepe yaylalar mı? Şu tepe Karlı Tepe. Şu te... Oktay istersen bir kuple söyle. Mandolini mi getirdiğim zaman söyleyelim <gülüyor> Peki o zaman ona öyle bir yapalım. Bir hafta daha zaman kazandık sevgili denizler. <gülüyor> Kadir İnanır'ın Kadir İnanır olduğu çok film var ya ama hepsi birbirinden farklı. Müzüat kesenle hayırsız evladı oynadıkları Onu seyrettim. Var. Seyrettin mi onu? Tabi. Hulusi Kentman babaları biri futbolcu biri müzisyen. Doğru. Çok, güzel bak o da mesela o da Onu seyretmeden sakın Smorgun çorak topraklarına girme. <gülüyor> ha diyor sanki tabii ki neşeli günlerde muhakkak seyredilene Eskiden film? videocular vardı. Mesela orada bir filme elini uzattığında şunu seyrettin mi diyordu adam. Hı hı. Şimdi o kalmadığı için Maalesef doğru. Herkes kafasına göre film seyrediyor. Hı. Doğru. Harvard bunun da araştırmasını yapsa da bir yapsa da, bağlasak da. konuyu. Adam gibi konuları araştırmalar. Hey Harvard alınacak. diye seslendirsen yaparlar. E Buradan Harvard'da seslenmek istiyorum. Video kasetti örneğimini tekrar başlatmak için gerekli çalışmaları yapın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat seferler. Buyursunlar efendim. Espriler ve şakalar bekliyor halk sizden. <gülüyor> halk bekliyor da yani neydi? Halk plajları doldurdu. Neydi? Vatandaş denize en... giremiyor. Evet teşekkür ediyorum. <gülüyor> Beynimi çağrıştırdı ne yapayım? Beynimi çağrıştırdı Oktay. Beynimi çağrıştırdı kaşırdı, bu da bu... gene diyecek. <gülüyor> bu şey da kafamı yok. karıştıran bir açıklama oldu. <gülüyor> Beynimi çağrıştırması mı? Evet neler var? Çinli hackerlar biliyorsunuz 2011'de ne yapmıştı? Bir açın bakın notlarınızı, not defterlerinizi bir açın. Bakın. Hocam bir saniye. Bir açın bakın. 2011 mi? 2011. Ama 2011 Çinli defterini mi? getirmedim ben. Ge... Nasıl 2012'ye kadar en fazla gerigidersin. Abi 2 senelik diye. defterleri yanımızda taşıyoruz bu sene hariç diye konuşmucan. Hocam mecbur diyor. Çinliye baktım, Çinli'de yok. G'ye bakman lazım. G harfine gel. G harfi ne var? G G diye de ne var? 20. G 20 ha, G. G20. Ha, G 20. <gülüyor> Hah? Yok, G 20 de bu yok hocam. Yazmamış mısın? Yazmamış. Sen Senle o tutmuyorsun. Hecker. Ben de çektiriyorum. Hekra bakayım mı hocam? Hekra bakayım mı? Arkadaşının bir ithamı söz konusu. Evet, fotokopi. Ben de fotokopi çek, doğru mu? Aa, ben hocam, boşuna anlatıyorum o zaman bunları. Gelmediği günün yayınında konuşmuşuzdur Gelmediği günümün yayınında konuşmuşsunuzdur hocam. G20 zirvesine katılan birçok diplomat ve bakanı biliyorsunuz şey göndermişti şimdi hackerlar. Carla hacker. Bruni'nin çıplak pozları için tıklayın başlığıyla mail göndermişti. Hepsi de tıklamış. Ee, %90 üzerinde bu bir başarı alan oranı. alan kişiler maili tıklamışlardı. Carla Bruni süt <gülüyor> Çin, yani Çin iş adam mı bunlar? Doğru, yani merak ediyordun. Ne mi? Fransa'ya gidiyoruz, geliyoruz. Çok yanlış. Çinli, çinli iş adamı çinli değil mi? 20 gelişmiş ülkeler diye geçer. Ha, geliş, bayağı gelişmiş yani. Pek çok gelişmiş ülke. O kadar da gelişmemiş aslında. Veya gibi. gelişmekte olan ülke diye de geçer. Ee, her, valla her herkes... gelişmekte olan ülke de bana ergen gibi geliyor ya. Gelişmekte olan bir takım ergen Siz ülkeler. Ağız, öyle, Ay, burada yapacağız. Karla Bruni'nin çeleri geldi ona bakalım mı abi? Ülke, ülke olarak bıyıklarımızı daha kesmiyoruz çünkü bir kestikten sonra hep kesmek zorundayız. Biraz daha uzun olur. Keşke ergen ülke olsa ben ona razıyım da yani yetişkin olmasına rağmen Ergen gibi ergen davranan ülkeler, ülkeler var ya. Tam ergen gibi ülke gibi geliyor bana Vallahi. o korkutucu. Karla Bruni, çıplak fotoğraflar için tıklayın başlığıyla içinde Fransa eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Karla olduğunu çıplak fotoğraflarını iddia eden mailler göndermişti. Sonra bu virüs... İnsanlar da bunu umarak tıklamışlardı. Bunu umarak, bunu umarak, hakikaten görmeyi umarak ee, tıklamışlardı. Truva atıymış virüsün adı ve bu virüs şu anda her yerde. Her yerde, başta Fransa olmak Truva üzere... Truva atı virüsün adı değildir ya, virüsün cilsidir. Evet, o çeviriyi öyle yapmış ha, adam Truva da... Truva doğru doğru, evet. Truva atı diye geçmiş. Virüsümüzün adı Truva, Truva atı. Truva Bence Hector olsun. <Gülüyor> Hector! O da güzel, Hector da olabilir. olabilir. Truva atı adlı diye yazmışlar buraya üst düzey yetkililerin bilgisayarında bir kez açılması halinde bir kez açılması yeter mi? Sadece bir kez yani. bir kez açılması Biraz alsak yok. olur mu? Biraz açsak? Hayır. iki sene geçmiş ya bu virüs öyle bir yayılmalı virüs mü? Değiştirmemiş herhalde. Ya vallahi ya bunlar vallahi 2011'den sene olmuş 2014'de geldik geliyoruz ya. Neyin Hangi ülkeler? Canım? Bulgaristan Ha? Çek Cumhuriyeti. Ergen ülkeler yazacağım ben bunu. <gülüyor> Yılan ülkeler. Ee, ergen ülkeler. Macaristan. Abi ah, ergen ülke Letonya. Letonya. Meraklı. Portekiz. Meraklı. <gülüyor> bu ülkelerin meraklı olduğu ortaya çıktı. Vallahi çok herkes çok meraklı ya. Demek ki Carla Brunette de, de öyle bir hoş takadın ya. Demek ki öyle bir şey evet, var ya. Evet doğru. Yani. Merak uyandırıyor. Mesela bu ergenler aralarında konuşurken şey diyor. Adı merak ediyorum diyor yani mesela. <gülüyor> Çok merak. Karlo diyor ki gözlerini merak ediyorum diyor konuşuyor aralarında. E böyle hazırda bunu tam bu sohbetin üstüne abi bana bir mail geldi. Bak burada Karlo Burdin'in e, işte fotoğrafları varmış diye oradan tabi bütün ülke canım ülkeler. Ondan sonra şeyde de Türk ya. Türk diplomatlar Türk temsilciler tıklamış mı? Biliyorsun o dönem şey açıklaması vardı. Eee felsefeci bunlar yalan olan, gerçek olmayan şeylerle uğraşmayın diye. O yüzden bilgisayar taşımıyordu kimse yanında. Hmm. Yani, laptoplar. Itali... O da hayırlısı olmuş oğlum. Vallahi hakikaten. Yani. Yani işte Oktay derler ya her şeyde bir hayır vardır diye. Öyle Yoksa biz de varla, bu meraklı Twitter. ülkeler arasında yer alacaktık. Vallahi şurada adımızın geçmemesi beni o kadar memnun etti ki. Vallahi çok. Bu saydığın ülkeler fitneye odun taşıyan ülkeler olarak benim kafamda şu anda yazıldı bir kenara Odunla gelen adalet hashtag ile bu ülkelerden öncelikle bahsedeceğiz. Ya gelme ya hashtag yapmasak artık ben çünkü hashtag şey bulacak <gülüyor> bir şey yapması korkuyorum sen niye korktun ya <gülüyor> korkuyorum <gülüyor> hashtag... sanki ödevimi yapmamışım gibi hissediyorum o yüzden korkuyorum belki de en son Londra Olimpiyatları temalı benzer bir saldırı gerçekleştirmiş ama e, bunu kimse yememiş bu sefer şimdi yemezler gene mi karla burnu kullan biraz da değiştirsin acaba Danimarka Başbakanı falan desinler öyle yani madem çok da şeyleri var ben fikir vereyim düsün ben yani, fikir var. vereyim yani son dönemde popüler isimler olacaksa Olacaksa dedi ve, o... ve öğrencileri rahatlatan bir haberle devam edelim. Tatil isterseniz. mi Hasan Vali şey Hasan Vali dedim Vali Hasan Vali mutlu. Ne diyorsun Vali, Vali mutlu? mutlu Vali mutlu <gülüyor> açıkladık okullar tatil bu bir... hafta sonu tatil yok ya tamamen İngiltere'de bir bilim insanları araştırmış demişler ki sınavdan. De ben galiba buna alışamadım ya bu bilim insanları lafı bana belge geçer gibi şey geliyor faxa belge geçer deniyor ya artık biz zorlan bilim insanı o zaman belge geçer alışma kullanılmıyor zaten bilim insanda ben alıştım vallahi Bil, bilim insanına alış faiz belge geçeri de. pas geçebilirsin belge geçer tek hecelik kelimeyi dört heceye çıkarıyor da bilim insanı bilim adamı zaten şey ha, yani eşitlik var orada eşitlik var tamam zaten ben hani şey alışamadı. benim kafam alışamadı. zaten belge geçer lafını da fax ortadan tamamen kalktıktan sonra buldular <Gülüyor> hiç bulmayacaktın <Gülüyor> daha iyi yani telex için bir şey buldular mı hiç, vallahi Yok, de, gerek kalmadı da ondan yani faks da gerek kalmadı Telex neydi nasıl yapıyordu Delikli telex. delikli gönderdiği telex değildi değil mi neyi, neyi gönderdi Ya babam küçükken evet delikli kartonlar getirirdi Böyle küçük hani şerit şeklinde delikli de ka karton yerde pata pata, O bilgisayar oh, şey miydi acaba <gülüyor> <gülüyor> Dedi dedi Delikli Hayır. karton yerde evet, kalmaz dedi, o dedi, o Pardon, diyeyim, Mahkemede düşün. daha hızlı Steno onlar steno Yani böyle kabarcıklı. Öyle hızlı hızlı tutulan. Mahkemede öyle tutuluyor. He, ben hatta onlardan böyle ev yapardım küçük. Neyse. Anılar köşemizde... köşesine çabuk geçtim o yüzden ama sen şey söyle Oktay ne diyordun bir şey diyordun. Telex dediniz 50 tane soru var şu anda yayında. Bilim insanları çalışmaya onu Ona da bakalım da dinleyicilerimiz şu anda Telex'in ne olduğunu bize anlatmaya çalışan dinleyicilerimiz olduğuna ben eminim. Çünkü ben de merak ediyorum doğrusu. Fax'dan önceydi değil mi Telex ben bir tek onu biliyorum. Tabii canım. Fax'ın öncesi. Telgrafla Telex arasında çok ince bir çizgi vardır falan. Yani, çok çok fazla fark var. Telex'in amacı ne? haberleşme. Ya onu anladım. Çok net. <gülüyor> Benim gözümde şöyle bir şey canlanıyor ama çok büyük yalan olabilir. Aynı makineden var daktilo gibi. Bir daktiloda yazıyorsun, öbür daktiloda otomatik olarak elektrik sinyallerini kağıda aktarıyor. Tık tık tık tık tık diye yazarak. Böyle kendiliğinden yazan bir daktilo gibi bir şey canlanıyor. İkinci Dünya gözümde. Savaşı'nda öyle bir şey vardı. Filmde görmüştüm. Savaşta oradan çıkmıştı hatta. <gülüyor> bir sırp milliyetcisinin. <gülüyor> Avusturya Macaristan <gülüyor> Veliaht Prensi'ne böyle bir küfürleşmesinden dolayı çıkmıştı. Ben şeyde hatırlıyorum aslında senin de bunu bilmen lazım Ege ee, bir okullarda çok kullanıldığını Tabii mesela, ki, doğru, bilmem bakanlıktan, lazım bakanlıktan telex geldi mi diye konuştuklarını hatırlıyorum ben öğretmenlerin kendi arasında. Benim bildiğim tek telex bu Ege Kayacan'ın Yedekten girme telexi geldi mi diye bir telex. Var mı? Gerçekten telexle Tabii mi geldi? Tabii yedekten girme. Bir de bankalarda kullanılıyor. Telexle diye. gelen adalet hashtag'iyle o zaman... <gülüyor> Bak kendi kendine hashtag yok olsun. Ay ne de. bileyim hashtag dediniz bende yapasım geldi. Sınavlarda başarılı... geliyor... Diğer olmadığından ben... ben... <gülüyor> demiş kadar oldu. Hem de örtüştü de dediğin şeyle. <gülüyor> ee, sınavlarda başarılı olmak tamamen genetik demiş bilim insanları. Ve çalışmanıza gerek yok. Boş yere kendinizi var. Genetiğinizde varsa olur, yoksa yapacak hiçbir şey yok. Neymiş peki? Yani sistemli çalışma geni ve sınavda heyecanlanma heyecanlandığı için bildiğini unutmama geni mi var? Hayır bazılarında mesela sınavda kaydırma geni var. Doğru. Ondan sonra... Çok e... zeki ama çalışmıyor geni var. Arkadaşları aslında... Aslında evde hepsini çözüyor geni He. var. E bunlar... İşte. 39. testi dershaneden almayı unutmuş yeni var mesela unutkan unutkanlık yeni denir o da var oldu var diye bir var oldu var turva attı diye bir bilim insanı kendisine ee, ay kanisim <gülüyor> <gülüyor> o değildi ya <gülüyor> şey demiş yani demiş şiş demiş çocukları falan zorlamayın demiş siz demiş hiç demiş çocukları demi zorlanır mı demi <gülüyor> 11 bin genç üzerinden yaptım ben bu araştırmayı demiş sonra herifin Sahte oldu ortaya çıkmış. <gülüyor> bilim insanını 2 dakikada herife dönderdin yokta <gülüyor> Her, Sahte, sahte çıkmış. <gülüyor> sahte çıkması da herif değil mi ya? birim insanı ne olacak? Doğru. Sahte bilim insanı yakalandı. Bilim, bilim, sahte... birim Bilim insan. <gülüyor> evet. <gülüyor> 11 bin genç üzerinde e, bir araştırma yapmış. Genetiğin eğitimdeki başarının %58'ini belirliyor. Okul seçimi, aile ortamı, çevre. Bunlar sadece %29'u belirliyor. Topla bunları. 58 artı 29 eşittir. 48. <gülüyor> 87 13 gibi o da genetik bir... olarak şey mesela, <gülüyor> mesela zayıf zaten <gülüyor> Andol sesine de yedek listeden girmesi bunun en güzel göstergesi. Sen söyle Fir. 87 68, 29 doğru. 87. Kalan nerede? Yüzde 13 mi? Yüzde evet. Hava civa diyorsun yani. Ne abi? Ha tamam orta başarı panı mı yüzde 13'te? Büyük ihtimalle. Bir kez daha dershaneye gelen adalet orada çıktı sevgi dinleyici. Modern Sabahları Radya ötülesiniz sabahları Son dakikaları sevgili dinleyiciler Şu anda Şehrimizdeki sıcaklık eksi beş Ama güzel bir haberim var Hissedilen sıcaklık eksi dört Oo, Ay, şu anda keyfim yerine geldi ya Yani siz ne olursa olsun kendinizi eksi bir bahar havasında hissedeceksiniz Dışarıda sıcaklık eksi beş bile olsa Ya çok hoş Ege ya Valla var ya yani bizi böyle bir umut Bakıyorsun eksi beş yok şey dedin Bir de eldivenlerini takarsan atkını giyersen oh. Eksi düşer mi? Oh. düşer mi? Düşer mi düşer Oksa Hafta üç. sonu süper havalar Cumartesi 1 derece. Ya Egesa dur bir dakika. Pazar günü de +1 mi? Kim sevinde durmasın. artı +1 tabii ki. Saçmalı. Hava durumunda artı eksi denmezse artıdır zaten. Hayır. Pazar günü gerçekten bahar geri dönüyor şehirimize. 3 derece. Oh be. <gülüyor> yani şu andakinden 7-8 derece fazla. Tabii gece yani -7'ye düşüyor ama olsun gün içinde gece 3 derecede zaten. istediğini yap. Saçmalama 3. Montunu deri? giy. Faltogi, atkı tak ne istersen bu soğuk havada yapılabilecek çok şey var. Tabi artık pazar günü güneşi bulunca insanlar nasıl şımarır bilemiyoruz. Valla ben de şimdiden şımardım. Şimdiden şımardım. Çok teşekkür ediyoruz Ege. Valla yani var ya cuma günü böyle haftayı kapatıyoruz. Hep mutsuz böyle böyle mi geçecek diye yani insanlar şu anda bir umut da oldular. Bir, herkes planlarını değiştirdi. Herkes pazar biz evdeyiz abi hiçbir yere gitmiyoruz falan. Ne yapalım falan da doğalgaz bitti diyen insanlar bugün pazar, pazar günü sokaktalar. piknikler mesire yerlerine akın sokaklar cıvıl cıvıl. Esas önemli haberimiz ne? yani şimdi insanlar telefonlarından bakıyorlar internetten bakıyorlar hava sıcaklığı eksi beş. Hissedilen diye bir şey Ama getirdin sen. Ama biz buradan ne dedik hissedilen eksi dört fırladı sokakları şu anda. Tabi bunun aksi de olabilirdi bazen görüyorsun dışarısı sıfır derece sıfır derece, derece diyor hissedilene bakıyorsun. Eksi, Eksi beş. Zaten on derece. İyi bildiğim bir hava durumu uzmanı daha doğrusu meteoroloji uzmanının şöyle bir lafı vardı ben hatırlıyorum. Şöyle sesli birisi miydi doktor. <gülüyor> evet zamanında şarkılar söylemiş biriydi. Ama o muydu bilmiyorum. Yani en iyi hava sıcaklığı. Hissettiler. Senin hissettiğin, hissettiğin hava sıcaklığıdır diye. Yani. Çok çok Hissettiğiz... boş ama çok anlamlı <gülüyor> bir lafmış yani. Bu anlam. Hissettiğin sıcaklık gerçek emin... sıcaklıklar diye. Ha, e, öyle dediğine yani... emin olabilir miyiz? Peki. Öyle öyle öyle dedi. Öyle öyle. Öyle. E öyle derken böyle derken bir haftayı da yedik bitirdik. Zira bir programın daha sonuna geldik. O zaman şöyle yapalım. Yarın sabah siz tekrarları dinlersiniz. Pazartesi donmazsak yepyeni bölümlerle yepyeni muhabbetlerle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.